Bismillahi la yadurru ma'asmihi şev'un fil ardi ve la sema, ve huve semî'ul alîm Değerli müminler sohbetimizin başında Yüce Rabbimizden bu güzel yüzleri dünyada kendi evinde buluşturduğu gibi Firdevs cennetlerinde de Buluşturmasını Yüce Rabbimizden Niyaz edelim Yine sohbetimizin başında Yüce Rabbimizden Dileğimiz Niyazımız Yalvarışımız Duamız Yakarışımız odur ki Cümlemizi Yakıtı Taşlar Ve insanlar olan Cehennem azabından Azat eylesin cümlemizi cennetine layık gördüğü ebrar kullarından eylesin. Cümlemizin taksiratını, günahlarını affeylesin. Cümlemize dünyada da ahirette de daima hayırlar ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, şu dünyada insanın bilmesi gereken Önemli hususlardan biri dünyan için geldiğini, ödevinin ne olduğunu ve nereye gittiğini bilmesidir. Birçok kardeşimiz bu sorulara gerekli cevabı bulamadığından dolayı dünya hayatında kendisinden beklenen ödevleri, görevleri, sorumlulukları, yükümlülükleri Yerine getirememektedir Dünya hayatını Oyun ve eğlenceyle Geçirmektedir Ahirete hazırlık için Kendisine bahşedilen Bu ömrü Boş işlerde geçirmektedir Sanmaktadır ki Tıpkı Bir hayvan gibi Tıpkı cansız Varlıklar gibi Veya yarı canlı bitkiler gibi doğacak, bitecek yaşayacak ölecek veya kuruyacak ve bu şekilde hayat sona erecek dünyaya geliş gayesi dünya nimetlerinden tatmak dünyaya geliş gayesi dünyada huzurlu mutlu zevki alem içerisinde yaşamak olarak dünya hayatını telakki ettiğinden dolayı o insanların adımlarını cami yolunda göremiyoruz o insanların adımlarını Kur'an yolunda göremiyoruz. O insanların adımlarını peygamberin izinde göremiyoruz. Ve maalesef bir yerde bir şarkıcı gelse, bir dansçı gelse affedersiniz. Bakıyorsunuz ki dünya mahşer orada. Ama müezzin efendiler haydın namaza. Haydin kurtuluşa diye nida ettiklerinde bu sese kulak veren çok az insan oluyor. Bu da şunu gösteriyor ki insanlar dünyaya niçin geldiklerini kim tarafından gönderildiklerini ödevlerinin ne olduğunu nereye gittiklerini ve gittikleri yerde ne ile karşı karşıya kalacaklarını bilmemektedirler. Bu konuda yeterli derecede bir düşünce yapmamıştır yapmamışlıklardır ve bu konuda yeterli kararlılığa yeterli azme sahip değillerdir büyük bir gaflet büyük bir uyuma aldırmazlık içerisinde bu hayatı geçirmektedir dolayısıyla o insanın boş işlerde oyun ve eğlencede hayatını geçirdiğini görürsünüz Yüce Rabbimiz Dünya hayatı Oyun ve eğlenceden ibarettir Buyuruyor Dünya hayatı Oyun ve eğlenceden ibarettir Ama dünya hayatını Yaşamak için Bütün vaktini Bütün ömrünü Bütün gücünü harcayan insanlar için Bu böyledir Halbuki iman eden insanlar için Dünya hayatı ahiretin tarlasıdır. İman eden insanlar için dünya hayat, hayatı cennete girmenin anahtarıdır. İman eden insanlar için dünya hayatı cennete girişin sebebidir. Ahiret yurduna hazırlıktır. Cehennem azabından kurtulmanın meydanıdır vesilesidir, sebebidir. Ama bu konuda gaflet içerisinde olanlar, dünya hayatını nasıl doğru bir şekilde değerlendirsinler ki? Bu konuda bilinçsizse, bu konuda gaflet içerisindeyse, dünya hayatını dolu dolu şeylerle doldurması, ibadetle, taatla, zikirle, tövbe-i istiğfarla doldurması, Hayr-ı hasenatla doldurması, sadakayı cariyeyle doldurması, salih bir zürriyet sahibi olmak için gayret sarf etmekle doldurması da ondan beklenemez, bu mümkün değildir. O yüzden değerli kardeşlerim, her Müslümanın yeniden yeniden düşünmesi lazım. Yeniden yeniden dünya hayatını anlama konusunda, dünya hayatını tanımlama konusunda, dünyayı tanımlama ve anlama konusunda... Gayret sarf etmesi, doğru soruları sorması, doğru soruların doğru cevaplarını alması lazım. Ve bunu her saniye yüreğinde yaşaması lazım. Gaflete dalmamak için, dünyanın oyun ve eğlencesinde kendini unutmamak için, uyuşmamak için, uyumamak için bu düşünceyi daima yüreğinde hissetmesi lazım. Belleğinde, beyninde, zihninde daima bunu canlı tutması lazım. Önüne çıkan yol ayrımlarında hayır ve şer diye ikiye ayrılan yollar, yolların kavşağında Allah'ı hatırlaması lazım. Ahireti hatırlaması lazım. Cenneti hatırlaması lazım. Cehennemi hatırlaması lazım ki o kavşakta doğru olanı yapsın. Hayır olan yola gitsin. Şer olan yoldan kaçsın. Şer olan işlerden kaçsın. Eğer İman konusunda eksiklikler varsa, iman konusunda zafiyet varsa, iman konusunda bocalama varsa, imanda şüpheler varsa o insanın hayatı maalesef dalgalanmalarla doludur. Gidiş gelişlerle doludur. Muzebzebine beyne zalik. La ilâ ve Nerede olduğu belli değildir. Bir gün bakarsın ay yaşların yanında bir gün bakarsın camide, bir gün bakarsın sarhoşlarla birlikte, bir gün bakarsın salihlerle birlikte. Şüphe varsa insan böyledir. Nerede rast gelirse oraya gider. Önüne düğün geldi, çalar, oynar, zıplar, içer. Cami geldi, namazını kılar. Halbuki bu iki davranışın bir yürekte bulunması mümkün değildir. İnsan ya hayır yoldadır, yaş her yoldadır. Orası cami, orası namaz yeri. Burası düğün, burası eğlence yeri. Burada oynayacaksın. Kadınlarla, kızlarla karışık bir şekilde oynayacaksın. Verilen ikramı geri çevirmeyeceksin. Gerekirse içki içeceksin. Burası eğlence yeri. Oranın yeri başka, buranın yeri başka diye bir felsefe almış gidiyor. Halbuki, halbuki bir iman, bir yürekte, bir kalpte ya iman vardır, ya küfür vardır. Bir kalpte İman ile küfür yan yana duramaz. İsyan ile itaat yan yana duramaz. Bir insan ya hak yoldadır ya batıl yoldadır. Bir gün batıl yolda, bir gün hak yolda olamaz bir insan. Eğer böyle ise bu insanın kalbinde şüpheler vardır. Bu insanın imanında eksiklikler vardır. Bu insanın haritası daha belli olmamıştır kendisine belli bir yön belli bir harita tayin edememiştir kendisine belli bir hayat nizamı koyamamıştır şüphelerle doludur şüphelerle doludur bakarsın camiye gelir bir hanfendi, başını örter daha kapıdan çıkar çıkmaz başını açar haşa sanki caminin içerisinde saliha kadınlarla birlikte olduğunda başını örtmesi gerekiyor çarşıya sokağa çıktığında şerli insanların bulunduğu meydanlara gittiğinde başını açması gerekiyormuş gibi yapar halbuki halbuki öyle değil durum halbuki öyle değil durum tam tersi elbette elbette bir insan ibadetinde camisinde tesettüre riayet edecek ama şu kapıdan çıktığı zaman başını açmayacak ramazan aylarında görüyoruz ramazan müslümanları var 5 vakit namazını kılmaz ramazan gelir orucunu tutar bir de tabih kılar Geliyor bayan veya erkek kardeşlerimiz Ramazan ayında bir Müslümanlık yapıyor. Beş vakit namazı bazıları kılıyor, bazıları kılmıyor ama teravihi kaçırmıyor. Halbuki teravih namazı sünnet, beş vakit namaz farz, farzı bırakıyor sünneti yerine getiriyor. Çok büyük aymazlıktır. Allah'ın evinde tesettüre riayet eden bir bayan Allah'ın evinden Adımını dışarı attığında yine Allah'ın evine adımını atıyor. Allah'ın arzında geziyor. Allah'ın semasının altındadır. Allah'ın arzındadır. Allah'ın mülkündedir. Allah'ın mülkünden dışarı çıkmıyor ki ona isyan etmek için kendisine bir cesaret bulsun. Allah'tan kaçış söz konusu değildir. Allah'ın azabından kurtulmak söz konusu değildir. Allah'ın arzında Allah'ın mülkünde Allah'ın nimetleri içerisinde yaşarken Allah'ın emirlerini çiğnemek doğru değildir. Adil değildir. insafılık değildir. Akıllılık değildir. Zekilik değildir. Bu bir aymazlıktır. Bu bir vurdum duymazlıktır. Bu bir gaflettir. Allah'ın mülkünde Allah'ın mülkünde yaşayacaksın Allah'ın yarattığı bir varlık olacaksın Allah'ın nefeslerini tüketeceksin Allah'ın güneşinden istifade edeceksin Allah'ın yaratmış olduğu sudan istifade edeceksin Allah'ın yaratmış olduğu meyveleri yiyeceksin Allah'ın yaratmış olduğu talları yiyeceksin ama hayat tarzı olarak da her adımında bir isyan olacak her adımında bir afet bir günah Olacak Bu ne büyük bir aymazlıktır Bazıları bununla da yetinmez İsyanla da yetinmez Günahla da yetinmez Allah'a ortak koşar Allah'a şirk koşacak kadar ileri gider Hadi günah işledin Hadi içki içtin Hadi zina ettin Eğer imanın varsa Eğer imanında bir şüphe yoksa Sen bu günahları helal olarak görmüyorsan Müslümansın Kafir değilsin. Azabını çekersin sonra cennete girme ihtimal ihtimalin var. Ancak Allah'a şirk koşan bir insan beş vakit namazını da kılsa, her gün oruçta tutsa, gece sabahlara namaz kılsa, sabahlara kadar namazla kılsa Allah'a ortak koşan bir insanın affı söz konusu değildir. İnna Allah La yaghfiru ay yushraku bih ve yaghfiru ma dun zalika Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez dünyada tövbe ederse affeder bu ahirette söz konusudur ahirette eğer dünyada şirk koşup da bu şekilde ölür ise bu şekilde ruhunu teslim ederse bu şekilde Allah'ın huzuruna çıkarsa Allah onu Oradaki pişmanlığını ya Rabbi ben ettim sen etme pişmanım demesini asla affetmez. İnallaha la yagfiru an bih Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Bunun haricinde diğer günahlar için istediğini bağışlar, istediğini affeder. Yani günahın katmerlisi Günahın edepsizi şirk koşmaktır. Bir insan bakıyorsunuz Allah'ın ayetini duyduğu zaman dudak büküyor, burun büküyor. Allah'ın ayetleri kulağına geldiği zaman bu zamanda şöyle olmaz. Bu zamanda faiz haram olur. Bu zamanda şu tesettür ayetlerine uyulmak söz konusu olabilir mi? Nasıl olur da insan bu kadar örtünecek? Vücut hatları belli olmayacak. Sıcak var. El alem uzaya gidiyor. Bunlar hala örtüyle uğraşıyorlar. Efendim neymiş? Baş açılmayacakmış. Baldır açılmayacakmış. Neymiş bunlar efendim? Geçin bunları diyor. Bir de camiye geliyor utanmadan. Ya Allah'ın evine geldin. Allah'ın dinine teslim oldun. Müslüman oldun. Kur'an'a teslim oldun. Peygamberin getirmiş olduğu emirlere teslim oldun. nehiylere teslim oldun. Niye kendini yalanlayıp da amelini boşa çıkartıyorsun? Neden bu gafleti yapıyorsun? Neden Allah'a karşı çaka satıyorsun? Bu nedir? Bu çok büyük bir edepsizliktir. Bu küfürdür. Bu şirktir. Allah'ın emrini, Allah'ın koyduğu nizamı, Allah'ın emirlerini, nehirlerini beğenmemektir. Bu da bir kul için en çirkin iş, iştir. Sen kim oluyorsun da Allah'ın emirlerini beğenmiyorsun? Senin varlığın Allah'ın yaratması değil mi? Senin yaşaman Allah'ın sayesinde değil mi? Senin nefes alman Allah'ın sayesinde değil mi? Senin doğman Allah'ın sayesinde değil mi? Senin ölmen Allah'ın sayesinde değil mi? Nasıl oluyor da Kur'an'da bu ayetlerin olduğunu bile bile bu asırda bunlar geçerli değildir deme edepsizliğini gösterebiliyorsun. Sözün meclisten dışarı, sözün meclisten dışarı, dışarıda bu tür insanlar var değerli kardeşlerim. Dışarıda bu tür insanlarla karşı karşıya geliyoruz, üzülüyoruz, üzülüyoruz. Allah'ın dinine, Allah'ın İslam'ına, peygamberin getirmiş olduğu dine karşı harp açıyor, savaş açıyor bazı insanlar. Çok büyük bir cehalet çok büyük bir gaflet maalesef. İmani noktada içimizde bulunan şüpheler maalesef bizi bu noktalara getiriyor değerli kardeşlerim. O yüzden imanın yürekte taptaze, dost doğru olması lazım. Şüphelerden uzak olması lazım. Şüphelerden arındırılması lazım. Duydum, işittim, tasdik ettim, iman ettim, kabul ettim ve amel sahasına dökeceğim demedikten sonra bir insanın Müslüman olması mümkün değildir. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا O insanlar ki, dediler ki, duyduk ve ta taat ettik duyduk ve, ettik, duyduk ve iman ettik, duyduk ve kabul ettik. Geçmişe yönelik hatalarımızdan dolayı affını dileriz ya Rabbi bağışlamanı dileriz ya Rabbi bizim dönüşümüz sanadır ya Rabbi iman edenlerin dediği budur iman eden bir insan bunu söyler değerli kardeşlerim bu özellikle şu asırda bakıyorsunuz dindar dindar olmayan Acayip Haller içerisinde Tavırları, inançları Kur'an'ın getirmiş olduğu inanca Uymuyor Peygamberin getirmiş olduğu inanca Uymuyor Fatiha suresinde Dördüncü ayeti kerimede Her rekat Namazımızda okuyoruz İyyâken a'budu ve iyâken usta'in Allah'ım Ancak sana ibadet ederim Allah'ın ancak senden yardım dilerim diyoruz. Öbür taraftan hayatımızda baktığınız zaman yetiş falan kurtar beni. Yetiş Ahmet kurtar beni. Yetiş Mehmet kurtar beni diyoruz. Allah bu sözden razı değildir. Allah bu inançtan razı değildir. Allah'ım ben senden yardım dilerim demedikçe hakiki iman etmiş olamayız. Allah'ın İbadeti sadece sana yaparım demedikçe hakiki iman etmiş olmayız. الدعاء ibadet الدعاء لب العبادة. Dua yalvarış, yakarış ibadetin özüdür. İbadetin kendisidir. Yakarış ibadetin kendisidir. Allah'tan gayrısına yalvarılmaz. Allah'tan gayrısına yakarılmaz. Allah'tan gayrısı imdada çağrılmaz. İman budur. İslam budur. Allah bunu der. Peygamber bunu der. Tersine asla hiçbir iddia söz konusu değildir. Hiçbir iddia söz konusu değildir. Hiç kimse Allah'a eş değildir. Hiç kimse Allah'ın makamında olamaz. Hiç kimseyi Allah'ın makamına çıkartmamış söz konusu değildir. Allah ile kulu nasıl bir yerde tutacağız? Allah ile kulu nasıl renk tutacağız? Haşa ve kella. Değerli kardeşlerim, bu konulara dikkat etmedikçe cennete girmemiz söz konusu olamaz. Bu konulara dikkat etmemiz lazım. Bu konular, önemli konular, son nefesi vermeden bu konuda eksikliklerimiz, eksikliklerimiz varsa gidermemiz lazım. Değerli kardeşlerim, Bizler şu kürsüye inip çıkan insanlar olarak çok büyük bir mesuliyet altındayız. Çok büyük bir sorumluluk altındayız. Allah'ın ayetlerini, Kur'an'ın ayetlerini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bize gelen emirleri insanlara, kardeşlerimize, Müslümanlara iletmek durumundayız. İletmek zorundayız. eğmeden, bükmeden halkın rızası değil hakkın rızasıyla hareket ederek bunu yapmak zorundayız ve maalesef bugün en büyük hastalık halkın rızası hakkın rızasının önüne geçmiştir maalesef hoca efendi diyorsun ki hocam şu ayetleri açıkla bak şu meseleler insanlar çok hata ediyor sözüm, sözüm meclisten dışarı yine söylüyorum ya hocam bunları anlatırsak cemaat bizi aforoz eder Cemaat bize kızar. Sen nereden getirdin bunları der. Ne diyorsun sen der. Atalarımızdan böyle görmedik der. Dışlar aman hocam ne lazım. Niye bence delleşeyim cemaatimle. Niye karşı karşıya geleyim cemaatimle. Aman ne halleri varsa görsünler. Aman boşver. Ben işimi yaparım. Namazımı kıldırırım çıkarın dışarı. Vallahi çok yanlış bir yol. Kurtaramayız kendimizi. Kurtaramayız kendimizi. Kurtaramayız kendimizi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke toplumuna insanlık alemine gelmiş olduğunda, geldiğinde eğer insanların rızasını kazanmak için hareket etmiş olsaydı bugün biz Müslüman değildik. Bugün bu din bu zamana gelmezdi. Bugün biz Allah'ı tanımazdık. Bugün biz peygamberi tanımazdık. Bugün biz İslam olmazdık Müslüman olmazdık Hepimiz cehennemlik olurduk Ama ne yaptı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amcalarını Dedesini Yakınlarını Kureyş'i Bütün Mekke ehlini Bütün Taif ehlini Karşısına aldı ve dedi ki Ey Mekkeliler Ey Kureyşliler Ey Naccaroğulları Ey Abdümenafoğulları Gelin buraya Çok önemli bir şey söyleyeceğim size Geldiler Kuveys Dağına çıktı orada Dedi ki Ey Mekkeliler Şu dağın arkasında bir ordu var Mekke'yi işgal etmek için Yağmalamak için geldi desem Bana inanır mısınız Hepsi birden dediler ki inanırız. Şimdiye kadar senin yalan konuştuğun görülmemiştir İnanırız Öyleyse dinleyin ey Mekke'li İki elimin arasında Şiddetli bir azap var İki elimin arasında şiddetli bir azap var Takdim etmiş olduğum İslam'ı kabul ederseniz bu şiddetli azaptan kurtulursunuz takdim etmiş olduğum İslam'dan yüz çevirirseniz bu azaba düşersiniz bunları söyledi dediler yazıklar olsun sana boş boş konuşuyorsun bizi bunun için mi çağırdın evet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları söyledi onu yuhaladılar kovdular aşağıladılar. Hır türlü hakareti yaptılar ama o gerçekleri söyledi. Yılmadı. Hıram arasından Cebrail'i gördüğünde korkudan yere düştü. Kendini evine zor attı. Titriyordu. Beni örtün dedi eşine. Hazreti Hatice validemiz örttü onu. Beni ört. Ben titriyorum. Ben korkuyorum. dedi. Tam o anda ayetler yeniden indi. Ey örtüsüne bürünüp yatan, kalk, elbiseni temiz tut, Rabbine çağır, insanları uyar, Allah'ı büyükle, Allah'ın bir olduğunu haykır. Emir, o oradayken, o titrerken, o korku içerisindeyken, o büyük mesuliyeti aldığında büyük korkuyu yaşar iken... Yatağında titrerken Örtünün altında korkudan Ne yapacağını bilmez iken Allah'ın ikinci bir emrine muhatap oluyordu Kalk insanlara uyar Kalk Evet Bugün değerli kardeşlerim Şu nefesler Öyle veya böyle tükenecek Şu nefesler Öyle veya böyle tükenecek Gerçekleri insanlara anlatmaz isek İnsanlara ihanet etmiş oluruz... Kendimize ihanet etmiş oluruz... Nefsimizin zalimi olup olmuş oluruz... Kur'an'ın zalimi olmuş oluruz... Sünnetin zalimi olmuş oluruz... Gerçekleri söylememiz lazım... Anlatmamız lazım... Hatay, Antakya tarihinde... Üç defa kaldırıldı... Ters çevrilip... Çakıldı yere... En son defasında... Dağlardan sorumlu melek bir görev aldı. Hatay halkını kaldıracak, tekrar ters çevirecek ve onları helak edecekti. Bir de baktı ki geceliğin insanlar teheccüd namazına kalkmışlar. Rivayetler değişiyor. Üç yüz, üç bin <gülüyor> Ey Rabbim! Hikmetinden sual olunmaz. Şu anda yüzlerce insan elini açmış yalvarıyor sana gece namazı kılıyorlar. Bunları ayırayım mı? Yoksa bunlarla beraber mi bu görevi yerine getireyim? Allahu Teala meleğine sesleniyor. Diyor ki: "Ey dağlardan sorumlu meleğim Helak etmeye teheccüd namazına kalkanlardan başla. Helak etmeye şu anda alnı secdede olan o insanlardan başla melek susuyor allah Teala meleğin merakını ardından söylemiş olduğu cümleyle gideriyor diyor ki onlar emri bil maruf ve nehyenil münker iyiliği emretmek kötülükten nehyetmek konusunda bir gayret göstermediler Allah'ın dini kaim olsun, Allah'ın dini hakim olsun diye gayret sarf etmediler. Allah'ın hükümleri, Allah'ın emirleri orada burada çiğnenirken, neme lazım, şimdi bir şey dersen bana bir şey söylerler deyip çekip gittiler. Allah için bir tükürük yeme cesaretini gösteremediler. Allah için bir azar işitme cesaretini gösteremediler. O yüzden onlar asidirler, onlar günahkardırlar, onlardan başla azap etmeye dedi. Bunlar sayı hadislerde vardır değerli kardeşlerim. O yüzden, o yüzden emri bil maruf ve nehyanın mülker her Müslümanın sorumluluğudur. Her Müslümanın yapması gereken bir görevdir. Kullukum ra'in ve kullukum mesulun an raiyete hepiniz çobansınız hepiniz sürünüzden mesulsunuz mesulsunuz yani ahirette bundan hesaba çekileceksiniz efendim 5 çocuğum var ikisi avukat biri doktor ikisi sekreter Elhamdülillah iyi para kazanıyorlar Muhar'da muhtaç olmuyorlar Okuttum Peki Bunların namazı var mı? Bunlar Allah'a tanıyorlar mı? Bunlar Allah'a itaat ediyorlar mı? Kızların örtüyü Almışlar mı? Alınları secdeye geliyor mu? Bu avukat dediğin oğlun Allah'ın kelamını biliyor mu? Allah'ın kelamına iman ediyor mu? Allah'ın kelamını yaşıyor mu? Allah'ın emirlerini yaşıyor mu? Şu doktor dediğin oğlun. Beş vakit namazını kılıyor mu? Kur'an onun hayatında hakim mi? Kaim mi? Efendim bunları öğretmeye fırsat bulamadım. Ancak okuttuk. Yazıklar olsun. Bu bir ihanettir. Çocukların dünyasını kazanıp ahdetlerini tarumar etmek büyük bir ihanettir. O yüzden burada çok büyük bir sorumluluk var, mesuliyet var. O yüzden, o yüzden çocuklarınızı iyi yetiştirmemiz lazım. İlk iş olarak. Onlara Allah'ı tanıtmak lazım. Onlara peygamberi tanıtmak lazım. Onlara İslam'ı tanıtmak lazım. En iyi şekilde İslam'ı yaşamaları için gayret sarf etmek lazım. Bu konuda en güzel bilinci barındırmaları için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Aksi takdirde bunun hesabını veremeyiz. Bu sorunun altında eziliriz bu emanetlere ihanet ettiğimizden dolayı cennete giremeyiz bu böyledir bu kelam doğru bir kelamdır hak bir kelamdır illaki bu doğruların doğru olduğunu görmek için ölmek mi lazım Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vermek mi lazım hocalar Doğru söylüyor musunuz dünyadayken de biz sizi dinlemedik ya. Bunu mu demek lazım? Bakın şimdi yaz kurak kursları açılıyor. Yarından itibaren. Bu bir fırsattır mesela. Hani bu, çocuklar toplanıyor, 100 kişi, 50 kişi, 60 kişi, bir hoca efendi onlara. Ne öresin, ne öresin? 60 kişi bir camide toplanıyor, curcuna yaşları farklı, eğitimleri farklı, ahlakları farklı. Sınıf sistemi yok, disiplin zayıf, bir şey diyemiyorsun. Yani bu buradaki bu eğitim bile zayıf ama hiç yoktan iyidir, hiç olmamasından iyidir. Başka ne yapacaksın? Biz eğitimi sadece yazın bu bir buçuk aya iki aya yakın bir zamana sığdırmamız söz konusu değil bu eğitimi yoğun bir şekilde yapmamız lazım evlerimizde yapmamız lazım camilerimizde yapmamız lazım şu Kur'an halkaları camilerde sadece Haziran Temmuz ayında değil 12 ay 12 ay olması lazım her camide halka olması lazım her camide ders olması lazım her camide Kur'an öğretilmesi lazım İslam öğretilmesi lazım her camide çocuk okuldan geldikten sonra camiye 1 saat 2 saat gidip Kocanın önünde dini öğrenmesi lazım. Ve bu hayatın her yılına, her ayına, her haftasına yayılması lazım. Aksi takdirde çocuk bir ay öğreniyor, ondan sonra alakası kesiliyor. Bir elif B öğrendiydi, o da diğer boş zamanlarda, gelmediği zamanlarda unutuluyor, gidiyor... Bir dahaki sene çocuk yine geliyor Hocam ben Kur'an'a geçtiydim E oku evladım yok bir şey Unuttu çünkü hiç bakmadı Aradan geçti 11 ay Hiç bakmadı O yüzden değerli veliler Değerli anneler muhterem, muhterem anneler Muhterem babalar abiler, Amcalar Bu konuda mesuliyetimiz var Dikkat edelim Bizim cennetimiz çocuklarımızın elinde Bizim cennetimiz Anamızın babamızın elinde Bizim cennetimiz Mesuliyet Duyduğumuz kişilerin elinde Sorumlu olduğumuz kişilerin elinde Cennete namazla Gireceğimizi mi zannediyoruz Beş vakit şu camiye gelip Namaz kılarak cennete gireceğimizi mi Zannediyoruz Bu kadar kolay mı Bu kadar kolay değil Vallahi Her nimetten sorumluyuz Her nimetten sorumluyuz bize verilen her nimetin kuruşundan sorumluyuz. Her ömrün her nefesinden sorumluyuz. Sıhhatimizden sorumluyuz. Paramızdan, variyetimizden, varlığımızdan sorumluyuz. Evlatlarımızdan sorumluyuz. Eşlerimizden sorumluyuz. Emrimiz altında sözümüz geçen insanlardan sorumluyuz. Komşumuzdan bile sorumluyuz. Değerli kardeşlerim, bu konulara dikkat etmemiz lazım. Tabii vakit bitti. Duayla sohbetimizi sona erdireceğiz. Teala Yalnız duyurumuz var. Yaz Kur'an kursları biraz önce söylemiş olduğum gibi yarından itibaren başlıyor. Haftanın beş günü saat dokuz buçuk ile on iki buçuk arası bu camide hoca efendi kardeşlerimiz, çocuklarımıza dini eğitim vereceklerdir. Aynı zamanda tabi adab, muhaşeret vs. Allah sizleri de onları da muvaffak eylesin. Yine ikinci bir ilanımız var. Camimizin ihtiyaçları için yardım talebi var. İnşallah bu talep de caminin içerisinde toplanacakmış. Doğadan sonra inşallah uçanlar. Allah şimdiden yapacak olduğunuz yardımları en güzel şekilde kabul etsin ve sizlere ahirette bunun misliyle mükafat versin inşallah. Değerli müminler, şimdi dua edeceğiz inşallah ve namaza kalkacağız. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. وصلى الله والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم الهنا بزي. Annemizi, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. Bizlere dünyada iyilikler ihsan ettiğin gibi ahirette de iyilikler, hayırlar ihsan eyle. Bizi, annemizi, babamızı, bütün Müslümanları cehennem azabından azat eyle. Bütün müminleri cennetinle müşerref eyle. Bütün müminleri cennetinde cemaliyle müşerref eyle. İlahene affetmeyi seversin, bağışlamayı seversin günahlarımızı affeyle. İlahene Bugün burada elimizi açarak sana yalvarıyoruz. Günahlarımızı affe ile, günahlarımızı affeyle ile, bilerek bilmeyerek unutarak elimizden dilimizden sadır olan günahlardan pişmanlık duyuyoruz. Bir daha dönmemek üzere azmediyoruz bizleri bağışla ya Rabbi. ilahene borçlarımıza eda nasibeyle, dertlerimize deva nasibeyle, hasta kullarımıza şifa nasip, kullar kullara şifa nasibeyle İlahena Ya Rabbena Şu güzel evinde bizleri topladığın gibi Cennetinde de bizleri mükafatlar içerisinde topla Cennetinde cemaninle bizleri müşerref kıl İlahena Ya Rabbena Elimizi açarak sana yalvarıyoruz İlahena Ya Rabbena Şu dualarımızın hürmetine Ya Rabbena Şu yakarışımızın hürmetine Ya Rabbena yapmış olduğumuz ibadetler hürmetine bizleri affeyle. Ya Rabbena cenneti üzerimize vacip kıl. Ya Rabbena cehennemin cehennemin azabından sana sığırıyoruz. Cehennemi bizlere haram kıl. İlahena Ya Rabbena sağlık, afiyet, selamet içerisinde en güzel itaatları yapmak suretiyle dünya hayatında dünya imtihanını en güzel şekilde tamamlamayı bizlere ve bütün Müslümanlara nasip beyle. İlahene namaz kılmayanlarımıza namaz kılmayı nasip beyle. İlahene kalbinde şirk olan, kalbinde şirkten kokular ve alametler olan kardeşlerimizin kalbinden bu hastalıkları söküp al. İlahene sağlam bir inancı, sağlam bir tevhidi bizlere nasip beyle. İlahene. Örtü konusunda gevşek davranan kadınlarımıza örtünmeyi nasip eyle. İlahena Ya Rabbena gençlerimize kıbleyi nasip eyle. Namazı niyazı nasip eyle. Tövbeyi nasip eyle. Sana dönmeyi nasip eyle. İlahena Ya Rabbena içimizden dışımızdan memleketimizin huzurunu bozmaya çalışan... İç ve dış düşmanları kahru ile. ilahene onlara fırsat verme. ilahene birliğimize beraberliğimize kasteden iç ve dış düşmanları kahru ile. ilahene bizi birlikten dirlikten, bizi imandan Kur'an'dan ezandan ayırma. ilahene dinimizden bizi ayırma. ilahene imandan bizi ayırma. Her türlü hatadan, her türlü şirkten, her türlü isyankarlıktan sana sığınıyoruz razı olduğun bir mümin olmayı bizlere nasip eyle. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha